Avukat Ümit Altaş bugün e, son yılların en e, ilginç baro seçimini yaşadık İstanbul'da ve hatta İzmir, Ankara'da büyük illerde de geç, önceki hafta e, İstanbul barosu sanıyorum e, başkan adayı olarak en e, çok e, adayın çıktığı bir genel kurulu evet. yaşadı. Ben şöyle araya girmek isterim ama Yine, bugün gelelim. aslında konuk sizsiniz. Çünkü biraz Açık Radyo'nun bu tarafsız gazetecilik ilkesi uyarınca siz e, bu seçimlerde yönetim, de kurulu, bu şey... e, tabii, yönetim kurulu aday adayıydınız, aday oldunuz. E, tabii e, şeyle beraber. Onun için biz size soralım. Çünkü efendim siz bir seçimde bir tarafsınız. Evet. Ee, uygun görürseniz biz sizi konuk alalım, yönetici biz olalım. Ama bildiğim kadarıyla Aynur herhangi bir listede delege veya yönetim kuradaylığı yoktu. Yok hayır, bütün teklifleri reddettim. Anarşist bir gözlemci olarak buradayım ama Bahri Belen'i koruma altına almak tamam istiyorum. Efendim. O zaman Lütfen. sizi de konuk olarak alalım. Ee, soruları <gülüyor> biraz... Bir taraf e, mı dediniz bana? Ben, ber, bir ber bir taraf. taraf mı dediniz? <gülüyor> Yok efendim, tarafsınız. Onun için de ben hem e, eleş... Yoksa bertaraf ya dediğiniz... Taraf oldu. De Taraf olur. Diyor. Tamam efendim. <gülüyor> Ama bugün biraz İstanbul Barosu seçimlerini değerlendirmek için sizler de oraya aday olan bir grubun içerisinde yönetim kurulu adaylarından biriniz olduğunuz için isterseniz bir soralım soruları. Sizler cevaplayın uygun görürseniz. Tamam. Ben yalnız şunu bir önce Tabii. söylemek istiyorum. Eğer bugün bu yani yargının en temel süjelerinden biri olan savunmanın temsilcisi... Aynur Hanım, bu konuda savunmanın mı yoksa işte yoksa işte yargıç savcının dışında üçüncü süce olarak başka bir tarifimi olmalı tartışmalarını yaptık biz bu konuda yo, yo, avukatlık kanunu e, bağımsız savunmanın temsilcisi yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmanın temsilcisi avukatlar der dolayısıyla yargının kurucu Bayağı unsuru savunmayı... savunmadır aslında ama barolar birliğinin e, basın açıklamalarına bakın hatta son iki yıldır İstanbul Barosu'nun basın açıklamalarına bakın avukatı yargının kurucu unsuru olarak gösterirler benim itirazım onadır avukatlar yargının kurucu unsuru falan değiller Yargının kurucu unsuru savunma erki. Biz erkin içinde hem toplumsal savunma hem de bireysel savunma fonksiyonlarını icra eden uzman e, özneleriz. Dolayısıyla biz özneye yani yargının kurucu unsuru olanın yanında ya da o erki o, o hakkını kullananların yanında onlara hukuki yardım erk, sunuyoruz. O kavgadır bu, o. Bu erk konusuna da çok itirazlar olacak ama tabii. ben, ben bunu söylerken. Ben şiddet karşıtı biri olarak evet, erk kelimesini evet, tercih etmiyorum. Evet bu benim söylemek istediğim bu seçimlerle ilgili bugün yapacağımız konuşmalarda seçime katılan gruplar seçime katılan adaylar içinde yapılan eleştiriler ee, bu arkadaşlarımızdan hatta seçilen İstanbul Varosu Başkanımızdan e, yani bir cevap hakkı istenirse biz sonraki programlarda onlara bu mikrofonlarımızı açtığımızı ifade edeyim. Yani onlarla ilgili, onların doğru bulmadığı, yanlış bulduğu haksız bir eleştiri olarak neteleyeceği şeyler olursa onlara da burada mikrofonlarımızın açık olduğunu baştan söyleyeyim, değil mi? Aynı o zaman ben cevap hakkı yaratacak soruları bolca sorayım. O zaman soru sormadan önce <gülüyor> lütfen haklarını hatırlatın. Tamam ee, efendim. Belki faal, Met etkin pişmanlık ya da uzlaşma <gülüyor> önerileri gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Aynur Hanım Efendim. genel kurul bitti artık bunun <gülüyor> faaline evet. devam et falan kalmadı. Evet biz Bahri abiyle ilişkimizi 3 hafta askıya almıştık ama seçimler bitti tekrar görüşmeye başladık. <gülüyor> Bir şey daha söyleyeyim ondan sonra devam edelim. Ee, yine Aynur Hanım'la bu konuda farklı düşünüyoruz ama Türkiye'nin koşullarında veya da işte yani hukukun kökleşip yerleşmediği e, toplumlarda e, avukatlık kurumu ve avukatın Fa faaliyeti, işlevi savunma, hak arama özgürlüğünün temsilcisi olarak işlevi çok önemli ve İstanbul Barosu dünyanın sayısal olarak en büyük barolarından biri yani en büyük baro lafını Kalabalık. çok doğru bulmuyoruz <gülüyor> sayısal olarak en büyük barolarından biri ve yine benim kanaatime göre İstanbul Barosu 1878'deki kuruluşundan itibaren en büyük Savunma ve Avukatlık Devrimi'ni 1974'te Çalış Avukatlar Grubu Kuruluşu ve 76'da baroya 5 kişilik yönetim arkasından 77'de İstanbul Barosu Başkanlığı'na ilk defa Çalış Avukatlar Grubu Aday olarak orana Paydının seçilmesiyle başladı ve o dönemden sonra İstanbul barosunda bu büyük baronun e, işte alt kurumları oluştu insan hakları e, komisyonu şimdi kurum oldu işte kadın hakları komisyonu sonra kurum oldu işte işçi hakları e, ifade özgürlüğü komisyonları gibi kurumlar oldu ve daha sonra mesela avukat hakları merkezi kuruldu bu e, mesela staj eğitim merkezi ilk kez İstanbul barosunda başladı ve bu staj eğitim e, uygulaması daha sonra 2001 yılındaki avukatlık yasasında değişikliğe girdi ve yasanın değişikliğinde etkili oldu. Birçok konuda İstanbul Barosu'nun etkin çalışması e, hukukun ve avukatlık hukukunun gelişmesinde etkili oldu. Bu nedenle İstanbul Barosu çok önemli ve bu nedenle de bugün biz İstanbul evet. Barosu'nun son seçimlerini evet. konuşma gereksinimini duyduk. Evet bak zamanı nasıl ama geçiriyor yine, gördünüz Yine uzun soruları. Gördünüz yine uzun <gülüyor> Ee, ...yine süre. Tabii ee, ...Bahri daha... Bey söyledi... ...140. yılı e, baronun... 41 bine aşan üye sayısı... E, ...niye bu kadar çok avukat var... ...bunları da belki hmm, zamanımız varsa... ...Bahri abi bir bakalım ne diyecek bize... ...ve 10 tane ilk kez bu kadar çok... ...başkan adayı... Hmm. ...ve e, başkan adaylarının... E, İleri sürülme biçimlerinin yarattığı engame. <gülüyor> <tabii. gülüyor> bence dinleyiciler açısından e, önemli bir program olması gerekiyor. Üç tane farklı düşünen e, avukat şu anda <gülüyor> yan yana e, eminim e, oradan birbirimize. çok farklı birbirisi... düşünmüyoruzdur e, Belki yok ki yani, bazı ama biraz farklılardı e, ama, ama, ama şeyi farklı, söylemek istiyorum. Farklı isterim. düşünüyoruz fikirlerin çarpışmasından. Tabii hakikatin şimşeği çaksın diye yani. Onun için Aynur'la beraber de birlikte çaktı. zannedersen biraz sıkıştıracağız sizi ama e, belki bu genel kurulun en fazla böyle en klişe şeyleri e, en büyük barov e, en geçmiş barof, e, en önemli baro. İnsanın aslında şey değilsi geliyor herhalde en az neresiyse avukatın olduğu ve en önemsiz baro neresiyse artık o baroya üye olmak istiyoruz diyor. Çünkü en fazla söylenen sözlerden bir tanesi buydu ama Biraz böyle hani daha magazinel taraflarına da bakalım. Herhalde en kalabalık e, aday e, listesinin olduğu genel kurullardan bir tanesiydi. Evet. 10 grup. Hatırlıyor musunuz? Bunun, bu kadar 10 grubun Ay. olduğu başka Ay. bir Yok. seçim ben oldu de, mu? Yok. Ben de anımsalıyorum. 3, 4, 5 yani oralarda kalıyor. O zaman bir en daha çizelim altını. Evet. En kalabalık. 76 yılından en beri. En ben, bereketli Barosu, aday sayısı bakımından genel kurulu, En bereketli en, en oldu. Evet, 76 yılından var. beri avukatım. Avukatlık yapıyorum İstanbul Barosu'nda. Ve e, o dönemden beri barolara e, avukatlık mesleğine olan ilgim nedeniyle e, de, tarihi de anımsıyorum. Ee, hiçbir baroda bu kadar e, çok sayıda başkan adayı veya grup <gülüyor> yarışmadı. Bu, bu dönemde isterseniz bir o grupları kelimesi say tartışılır tabii. Onları evet. söyleyeceğiz ama evet. ilk önce çok kısa olarak da, e, hem sizden hem de aynı oranımdan e, rica Neden bu kadar fazla olduğunu düşünüyorsunuz? Yani 10 tane e, farklı ismin e, yarıştığı bir şeydi. Neden bu dönem bu kadar farklı e, sayıda ve bu kadar çok sayıda insan aday oldu? Mümkün ben pek çok kısa söyleyeyim. Ee, belli grupların birleşememesiyle ilgili özel pro yani şey durum hariç, e, mesela e, yıllardır beş dönemdir e, hatta altı dönem oldu e, Baro yönetiminde bulunan. ...önce ilk avukatlar grubunun... ...temsilcileri diyelim... ...çünkü baroyu seçildikten sonra... ...bütün avukatların yönetimi... Ee, ...bu grupta... ...bir ayrışma oldu. O ayrışmaları gireceğim... ...çünkü herhalde evet, bu hani. programın en çok merak edilen ve en evet, fazla... ...bu ayrışmaları kısımdır. oldu... Ben... ...sadece neden bu kadar fazla kişi aday oldu... Bunun size? iki nedeni var bence... Hı. ...birincisi bu grubun parçalanma nedeni olan... ...yani... Dedim ya 77'den beri avukatlığın ve hak arama mes e şeyinin, özgürlüğünün e devrimini yapan bir baroda ilk defa çok özel koşullarda işte kanun hükmünde kararname ile yönetilen dönemde olağanüstü hal dönemlerinde çok büyük hukuk ihlallerinde ayağa kalkmayan bir İstanbul Barosu yönetimi vardı ve bu kendi içinde mesela dört grup oluşturdu. Dört tane grup. Bu nedenle çıktı. Dördüncüsü kim? Işte şey, Başarı, Başarı Altı. Hasan Kılıç var. Hasan Kılıç. Başkanın durumu avukat ha Gökhan ah, Asay Gökhan ah, ondan değil. O ya. gruptan ama. Onlardan ayrıldı. Oradan zaman aldı Şöyle bir şey yapalım mı? Dinleyicilerimiz... Çünkü buna biraz yabancı olabilir. Evet. Ben kısaca bir giren grupların isimlerini... Neden çok şey dediğiniz için söylüyorum. Tabii, evet. e, de bunun dışında... Olur. Mesela ÇAK, Katılımcı Avukatlar... ...ve ÖDAV dediğimiz... ...gruplar işte onu soracaksınız bana evet. aslında birlikte seçime girebilirlerdi ve hukuk adına, savunma adına bu yaşadığımız sıkıntılı dönemlere ilişkin hem çok şey söyleme imkanına sahip olabilirlerdi hem de çok ciddi bir güç olarak seçimde baro yönetimi sorumluluğunu almaya alternatif olabilirlerdi ama orada şekli bir tartışma nedeniyle o olamadı. Bu nedenle de çok şey aday çıktı bir tane de mesela bir kadın adayımız var meslektaşlarımızdan o çok özel bir nedenle çıktı işte i̇ki hanım kadın var. Ha, pardon iki, iki kadın ve bağımsız olan çiğdem hanım var sebep bu yani Hı. çok olağanüstü dönemde mevcut bora yönetimini Oluşturan Belli bir grup var bu, bu, bu grup bile bu mevcut dönemdeki İstanbul Barosu yönetimini Yeterli bulmadı Hukuk ihlalleri karşısında ses çıkarmayan bir Baro olarak İstanbul Barosu olarak Gördü bu nedenle ayrıştılar Bir de öbür birlikte seçime girebilecek Üç kişi şekli nedenler Hemen tahminle ilgili bir şey sorun Lütfen sadece evet veya hayır olur. Bir sonraki evet. genel kurulda daha mı fazla olur Aday sayısı daha mı az olur, daha az olur. Tamam. Ee, Ben de bir aynen. şey söyleyebilirim Birincisi o her sonrasını yaşıyor Dolayısıyla Bahri Bey'in de dediği gibi OHAL uygulamalarına mevcut baro yönetiminin ve barolar birliği özellikle yönetiminin yeterli avukatları tatmin edici bir tepki verememesi avukatlar tarafından da verilen tepkilerin belki iyi değerlendirilememesi yanı da var. İkincisi 7145 sayılı kanunla OHAL uygulaması OHAL kalktığı halde 3 yıl daha e, varlığını korudu. Bununla ilgili belki mevcut e, uygulamanın içinden daha güçlü. Iı, ...sesler çıksın isteniyordu... ...uygulama ıı, ve baronun ıı, uygulamaları... ...yeterli görülmüyordu ama asıl önemlisi gençler... ...mesela Gökhan Ahi grubu... ...üçüncü oldu siz grupları tanıttıktan sonra... O ...konuya tekrar girelim... ...bir genç hareketi vardı... ...gençlerin bir tepkiselliği vardı... ...iki yönlü bir tepkisellik bu... ...birincisi hukuk fakültesi sayılarının çoğalması... ...ve sınav tartışmalarıyla beraber gelen bir kaos var... Ee, ...insanlar baroya girdikten sonra... ...arkalarına dönüp sınav olsun... ...bu kadar çok ıı, avukat olmasın diyor... Ee, hem genel olarak e, meslektaşları, kıdemli meslektaşlarının kendilerini ihmal ettiğini ya da korumayarak e, e, ya istismar ettiğini ya da korumayarak ihmal ettiğini düşünüyorlar. Hem de kendi ait, e, kendilerine ait istedikleri grup içinde, gruplar içinde de yeterli olarak dikkate alınmadıklarını ve yükselemediklerini düşünüyorlar. Yani genç avukatların kıdemli avukatlara ve mevcut psikososyal ekonomik koşullara bir tepkisi vardı diye düşünüyorum. Ve farkındaysanız e, bu seçimde şöyle bir güzellik vardı. E, İMAG'ı ayırırsak ve Talat Bey'in ekibinde kaç kişi vardı şu an hatırlamıyorum. Genellikle %50 kotasına riayet etmişti gruplar. 5 e, tane kadın ve olabildiğince genç e, avukatlara kadın erkek e, yer yani vermeye şey. bir özen gösterilmişti. Yani aday olanlar da aslında bir genç hareketinin bir tepkiselliğin kendilerini beklediğinin farkındaydı. Bence bunun yarattığı bir karmaşa oldu. Bir de o halin yarattığı bir taşların yerinden oynaması meselesi oldu. Ben bunu çok güzel ve yararlı görüyorum. Bu taşların yerinden oynaması, belki o geleneksel yapıların eğer varlarsa, hala kalmışlarsa, onlardan geriye bir şey kalmışsa öz bulunmasına yol açacak. Belki o yapıların kendisini güncellemesine ve yenilemesine, belki de yeni yeni avukat yapılarının Ortaya çıkmasına neden olacak. Ben e, hayra alamet olarak görüyorum. Hemen sizi, Şimdi, siz, toplanmak ne? için önce bölünmek lazım. Çünkü <gülüyor> bölünmeyi hep sevmişimdir. Önce bölelim sonra toplarız. Hemen <gülüyor> size de çok kısa ve evet ayrıca. O geleneksel yapı içerisinde olanlardan bir tanesi olduğu iddia edilen avukatlık Fikret İlikiz grubuydu ve Bahri Belen'de oradan yönetim kurulu adayı olmuştu. Onu da geleneksel yapı içerisine koyuyor musunuz? Bahsettiniz. Ee, ...cevap da vermeyebilirsiniz... ...yo yo cevap <gülüyor> verme ...koyuyorum tabii ki tamam. ama orada tabii onlara daha... E, ...felsefi eleştirilerim var... Yani. ...üstadın cevap evet. hakkınızı daha sonra vereceğiz tabii. elbette ki... Ya, ...yöntemseldi <gülüyor> benim eleştirilerim... Tamam. Ee, ...ben şimdi e, dinleyiciler için... ...tabii biz böyle hemen... Patır, bu güzel. sorularınızın e, çok, bu, çok bu sorularınızın çok hain bir televizyoncu deneyimiyle pekiştirilmiş e, bir şeyini ya yaşıyor. Yok efendim ben, ben <gülüyor> izleyicilerimizin gelen e, sorularını <gülüyor> size Hatını aktarıyorum. Tabii ki. konumunuza itiraz edebilirsiniz. Size soru sorabilirsiniz. Evet tabii efendim. Metinler şey... ne öyle yapıyor. Biz ne zaman programa o bize soru sorar, bize <gülüyor> soru sorar. Şimdi ben dinleyiciler için tabii ki biraz e, yabancı ve gene biz çok hızlı girişi yaptık ama bir grupları ve alınan oy oranlarını e, bir hatırlatmak isterim. E, seçime 10 grup katıldı. 41.462 üyesi var İstanbul Barosu'nun ve 26.756 üyesi toplam 105 sandıkta oy kullandı. %50'yi aşmış değil mi katılan? Evet. Bahar abi sandık sayınız kaç? Ee, benim sandık sayım 6 mı 4 mü? Benimki on. Bir, sizinki kaç? Bir değil yani daha. <gülüyor> daha ben <bir> ben <gülüyor> el, ellilerdeyim. Ee, yanımızda da <gülüyor> şey var. Avukat arkadaşımız Gülşah Kaya var. Onun kaç Gülşah <gülüyor> biz biz bu seçimlerde size hitap edebildik mi diye. <gülüyor> ee, şimdi 10 gruptan şeyi kazanan yeniden tabii ki Başkan Durakolu güven tazeledi başlığıyla İstanbul Barosu web sitesinde yayınlanan makaleden yazıdan okuyorum. Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu toplam 800-195 oy aldı. Yani oyların %31'ini. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi 6.863 oy aldı. Oyların %26'sını. Oy yani, Avukat Hakları Grubu 2.461 oy aldı. %9. Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi 2.403 oy aldı. Ee, şey... %9-11 Avukat Fikreti 2211 oy aldı %8.38 Özgürlükçü Demokrat Avukatlar 1677 oy aldı %6.36 İstanbul Milliyet Avukatlar Grubu 1205 hale. aldı Değil Evet, evet. E, %4.57 Avukat Hareketi 957 oy aldı %3.63 Ortak Hedef Platformu 403 oy aldı %1.53 Avukat Ci Damkoç 11 oy aldı. Yüzde %0.04 çok hızlıca da. 11 mi 16 değil miydi? Burada oy. Bende de aynı haber vermiyor. 16 diyor. Boru web sitesi evet. bütün bütün yönetim herkes birbirlerine oy vermiş. Neredeyse <gülüyor> <vermiş. gülüyor> <gülüyor> 16 kişi de tanıyorum. 11'den fazla olması lazım onun. <gülüyor> web sitesinde yayınlanan şeyden okuyorum. Hızlıca başkan adaylarını da söyleyeyim. Avukat Hareketi Başkan adayı Avukat Doktor Başar Yaltı. İstanbul Milli Avukatlar Grubu Başkanı da Avukat Kaptan Yılmaz. Özgürlükçü Demokrat Adaylar Grubu Başkan Adayı Avukat Eren Keskin. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan Adayı Avukat Mehmet Durakoğlu. Ortak Hedef Platformu Başkan Adayı Cem Kaya Karatün. Barılı Değişim ve Gelişim Grubu Başkan Adayı Profesör Dr. Talat Canpolar. Ee, şu şekilde geçmiş. Kendi adını taşıyan grubun başkan adayı Avukat Fikret İlkiz. Önce İlke Çağdaş Avukatları... Niye Ar kendi adını taşıyor? E, efendim baro Adına web sitesinde e, o şekilde Fikret geçmiş. Fikret İlkiz grubu diye mi? Fikret İlkiz grubu Önce diye. Hukuk grubu halbuki. E, öyle A bir isme ben rastlayamadım. Siz duydunuz mu? Hayır, bağımsız diyorlardı. Bağımsız aday tabii ama yani bu bağımsız... bağımsız ne, önce Hukuk mu ne? Ben bağı, Bağımsız grubun şeysi, evet. sloganı Önce Hukuk, efendim, yani, ilk kez, Önce Adalet. İlk kez açık radyoda da ha. grubun ismini duymuş ben oldunuz. Biz de beraber. Biz tanımını soracağım kim bu biz önceki çağdaş avukatlar yüksek grubu başkanı adayı avukat Hasan Kılıç e, ki seçimin en sürprizlerinden birisiydi ikinci sırada avukat aktar grubu başkanı adayı avukat Gökhan Ahi ve bağımsız başkanı adayı avukat Çiğdem Coş. Koç. E, şimdi isimler buna bir de çok kısa yine kısa alabilirsem biraz bu grupları şey için tanıtabilir misiniz dinleyicilerimiz için mesela önce ilke çağdaş avukatlar grubu ve önce ilke çağdaş avukatlar grubu yüksek Hareketi. ...bunlar birlikte olan hareketlerdi evet, herhalde. Evet Kılıç e, başkan adayıydı... ...yükseliş grubunun. Önce ilkenin... ...ama 8 yıldır yönetim kurulu içindeydi. Hı. Yine Avukat Hareketi diye... E, ...çıkan arkadaşlarımız e, Başar Yaltı... E, ...bir önceki dönem Barolar Birliği... ...başkan yardımcısıydı. Ondan önceki dönemlerde... De ...yine, yine öncelik önce içinde iki. yönetim kurulu üyesiydi. Yani dolayısıyla aslında... ...bakıldığı zaman... Önce ilke içinden üç tane aday çıktı. E, bana göre Gökhan Ahi doğru. Gökhan o Ahi onlardan o değil. O gruptan çıkma. Evet. Yani bu bu önceki Hayır, grubundan. Konu Ömer Kavili ile bir önceki dönemde çıkan grubun yeni baro başkan adayı. İşte dayı. ama o ve da ve onların da. bir apolitik çizgileri de var aslında yani o kadar çok Atatürkçülük üzerinden kendilerini tanımlamıyorlardı. Baro'yu tepkisiz olmakla ve avukat haklarına duyarlı olmamakla eleştiriyorlardı. benim Yani siz dört Onların tane grubu önce ilke grubundan. Üç ben. ben öncelikli üç tane çıkardı. Siz... Bahri abi dört tane çıkardı. Dört grubun Fark temellerinin oradan oluştuğunu yani, yani önce çağdaş hatta, avukatlar Hatta e, Cem Kaya Bu şu demek ama ilk üçü iktidardakiler kendi aralarında bölüştüler demek yani e, benim dediğim Bahri abi ilk dördü kendi içlerinde e, ilk, dördü değil mi? Bir ilk üçten sonraki bir kişiyi daha baş hayatı sonlarda kaldı. Yani biraz şeyi... Bütünü değiştiren bir tanımlama oluyor Bahri Bey'in. Geçen dönem kaç alınmıştı? Önce ilki şeyi kaçla kazanmıştı genel Kurul? Yüzde ellinin üzerinde evet, miydi aldı? Evet. On değil, değil mi? bin vardı en yakınına. Evet, evet. E, yani park bence daha var. fazla seyircilerin dinleyicilerimizin kafasını karıştırmayalım. karıştırmayalım. Evet. Ki ama şöyle şey yapalım. Önce ilke üç ve dört sinuzlaşımınız. Önce ilke Çağdaş Avukatlar Grubu, Yükseliş Hareketi, Avukat Hakları Grubu, Barıda Değişim ve Gelişim Hareketi Dört tane e, grup ayrıldığını söylüyorsunuz. Belki de seçimin en son dakika flaş haberleri aslında e, ödülü iki gruba vermek lazım. Bir tanesi Avukat Fikret İlkiz e, son dakika açıklaması. Da var. Diğeri de Çağdaş Avukatların e, önce iki Çağdaş Avukatlar grubu yükseliş hareketini desteklemesiydi galiba. Katılır evet, mısınız e, aynı Hanım? Evet evet. Çağdaş Avukatlar e, 2 Ekim tarihli genel kurullarında e, kendi gruplar adına bir aday çıkarmadılar. Hazırda varlığı bilinen ama lisesini açıklamayan Hasan Kılıç'ın yani yönetim kurulu içindeki önce içinden yükseliş olarak ayrılan Hasan Kılıç'ı destekleme karar verdiler. Çünkü baktığınız zaman Hasan Kılıç'ın oylarının büyük bir kısmını genç avukatlardan aldığını görüyoruz ve proje ile ilgili bir kitapçık hazırlamış. O kitapçıkta da hem baronun işleyişiyle ilgili proje önerileri var hem de genç avukatlara yönelik. ...daha iyi düşünülmüş, ayrıntılı düşünülmüş... ...gençlere hitap eden bir vizyonu var. Aynı şey Gökhan Ahi grubunda da görüyoruz. Ama Gökhan Ahi grubunda... ...projeler üretmek yerine... ...sorunları ıı, tanımlayan, adaylarını öne çıkaran... ...bir perspektif vardı. Ve kendilerini belli bir ideolojiyle tanımlama... ...konusunda bir çabaları yoktu. Hı. Tam tersi bu olgusal durumu eleştiriyordu onlar. Ve üçüncülüğü kalktılar. Peki Bahri Bey, Çağdaş Avukatlar grubunda bu ilk mi? Seçime girmeyip de başka bir grubu destekledi e, Bence ilk, ilk ilk böyle bir şey oldu. Yani i̇lk tabii. kez Çağdaş Avukatlar grubuyla baro genel kuruda seçime girilmedi. E, Ama onun evet. bir nedeni de Fikret İlkiz'in aday çıkarma yöntemi olabilir. Son yok değil. Son üç hafta dört hafta kalamı ilan edildi. Bir Ekim'de. Bir Ekim'de evet, ilan edildi. 20 gün önce. Biraz ona girelim mi? Ne dersiniz? Yoksa <gülüyor> şeyden <gülüyor> yani böyle biraz ya. devam edelim şeyden sonra mı? Yok, ben yok, ısının buyurun. diye. <gülüyor> yok, ben biraz ben yeterince ısınmış vaziyetteyim. Her şeyi sorabilirsiniz. Yani şarkı dinleyebiliriz daha sonra da geçebilir. Ben evet. en azından çok baskı yok, yapmayalım diye. Bence evet, uykusuzluk, yorgunluk biliyorsunuz. CMK 148'e göre <gülüyor> hukuk ay kırılık yöntemi. Sonra benim, benim biraz boğazım, boğazım yanıyor evet, ve halsizim ama yine de ben sizin sorularınızı yanıtlayabilirim diye bu düşünüyorum. Bu arada şeyin de vurgusunu yapalım. Özgürlük yani bu grup içerisinde Çağdaş Avukatlar e, grubu girmezken Özgürlükçü Demokrat Avukatlar da Eren Keskin'le evet. kendi adaylarıyla girdiler. ...diğerde başka bir birleşim ve bir topluluk görmüyoruz aslında... ...bu seçime ilk kez yeni girenler... ...miliyetçi avukatlar belli bir dünya görüşüyle varlıklarını ortaya şey, koydular... ...ben Kalkan Bey'in konuşmasını da bu arada çok iyi düşünülmüş bir konuşma hmm. olarak görüyorum... ...katılımcılıktan söz etti, farklılıklarımızla bir arada olmaktan söz etti... Ben çok etkilendim kendisinin konuşmasından. şeyi Tabii birinciliğe eren keskine veriyorum. İnsan hakları <gülüyor> konusundaki duyarlılığını öne çıkaran Tabii konuşmasıyla. Oradaki konuşmaları da böyle bir kısaca konuşacağız ama ben Hı. merak ettim. Ortak Hedef Platformu diye bir grup görüyorum. Bu daha çok e, muhafazakar ve iktidara yakın olarak e, tanımlanan avukatların oluşturduğu bir platform olduğu söyleniyordu. Ama bu sefer ilk kez yeni bir isimle e, girdiler genel kurula. Geçmiş dönemdeki isimleri... Hukuk e, üstünlüğü, üstünlüğü platformu. platformu. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu isim değişikliğini ortak hedef platformu yani hukukun üstünlüğü platformundan ortak hedef platformuna geçiş. E, bence oradaki e, yani Hurtak o hukukun üstünlüğü platformunu bir bileşenleri pardon. Bu değiş evet, değişim Fenaç ve gelişim Bey, hareketi. Evet, Çok yani iktidar evet. partisine ve Cumhur ittifakına yakın olan öyle diyelim evet. daha açık dinleyicilerimizin daha kolay anlayabilmesi için AKP ve e, Bahçeli MHP çizgisine yakın olan e, meslektaşlarımızın bir araya geldiği... Cumhur İttifakı, evet. E, evet, Cumhur İttifakı. E, onlar e, profesör doktor Talat Bey e, başkanlığında girdiler. İsmini o zaman düzelterek tekrar söylüyorum. Evet. Barılı Değişim, Değişim gelişim ve hareketi. Gelişim Hareketi. Değişim ve Hareketi, evet. E, e, bunun ortak hedef Cem Kaya Karatün'le girdi. Evet, bu, bu yani... E, Can Polat grubunun bu isimle girmesinin nedeni öyle sanıyorum ki hukukun üstünlüğü platformu olarak daha önceki dönemlerde gere, seçime katılan ve aday gösteren grup e, bunun bileşenleri biraz değişti. E, ve bir de sanıyorum o hiç şansı olmadı şeyin o hukukun üstünlüğü platformunun hep e, yani üçüncü sırada kaldı ve yani hiçbir şekilde kazanma şansı görünmeyen bir grup e, halindeydi. Bu sefer yeni bir isimle belki de hakikaten e, söyledikleri şeylerle e, avukatların belli bir kesiminin ...oyunu alabilecek ve onların dikkatini çekebilecek bir isim olarak girmeyi denediler. Bu, yani bu, neden? Bu. Çünkü Talat Bey, ben hiç tanımıyorum kendisini. Ara buluculuk eğitimleri veren bir iş hukuku hocasıymış. Yani ben bu seçimde kendisini tanıdım. Dolayısıyla bu ara buluculuk eğitimlerinden dolayı... ...gençlerle ve ara bulucu avukatlarla bir eğitim düzeyinde dirsek teması olduğu için... ...hani bilinen bir isim... Hı olsun oy alaya bir isim olsun diye düşündüler herhalde. Bir de tabii hüp'te bölündü bu söylediğimiz nedenlerle. Yani hukukçular Huderle Hukukçular Derneği arasındaki bu iktidar MHP AKP ilişkilerine ...bağlı olarak... ...ve birçok gruplarda... Ee, evet, ...ak tabi. hukukçular... Tabi. ...boğaziçi hukukçular tabi. tabi, tabi. ...içinde Boğaziçi bugün şey FETÖ'cü olarak tanımlanan... ...avukatların da yer aldığı bir grup... ...boğaziçi gruptu. miydi o... ...boğaziçi Hukukçular Derneği Hı, ismini unuttum... Evet. ...şimdi yönetim kurul üyelerinin kaçak olduğu... ...ve haklarında FETÖ iddiasıyla... ...suçlamalar olan insanların da bulunduğu... Evet. ...dolayısıyla... AKP içinde, AKP tabanında koalisyondaki bu değişimler ve ayrışmalar da Baro'ya bu şekilde yansıdı. Benim bile kafam karıştı. Yani Peki, bu kadar. Peki şimdi e, e, ben o zaman sorayım, bizim gruba benimle ilgili soruları o, geçmeden o, müzik arası Müzik arası verir mi? E, Verelim mi onun önce? Bence bir, bir biraz şey daha konuş, e, bir, bir sorun daha sorayım. E, Ondan e, sonra verelim. E. Çünkü arada siz de nefes alırsınız. Daha sonra size yükleniriz <gülüyor> biraz da. Ben e, şeyi sormak istiyorum. E, özellikle Aynur'a Bazen genel kuru konuşmalarını böyle değerlendirsen böyle kısa bir. Kimlere peki, kimlere zayıf not, kimlere beş yıldız, kimlere Birincisi, tek yıldız? Birincisi hitabet konusunda evet. Drokoğlu tam bir profesyoneldi. Drokoğlu yine hitabet konusunda e, etkileyici diye beş düşünüyorum. Beş yıldızı verdik diyorsunuz. Maalesef Çiğdem Koç'u dinleyemedim. O an bir e, tutuklu yakını müvekkilimden telefon geldi. Çıkmak zorunda kaldım ve tarihi hata ettim. Çiğdem Koç'u benim arkadaşlarım çok beğendiler. Özellikle Barolar Birliği Başkanı'nın e, şu an mesleğin önündeki en önemli sorun olduğunu saptama ve öneri olarak da bir kapsüle koyup kendisini uzaya yollaması ile ilgili esprili anlatımını kaçırdığım için kendi adıma büyük bir yani, tavizsizlik yaşadığımı düşünüyorum. O zaman içerik açısından avukat. Değerli e, Barolar uzaya yollayıp ne yapacak? Yani ne espri yapacak, olsun Metin diye yani Barolar Birliği ile ilgili eleştirilerini böyle sevimli bir şekilde sunuyor. Masraflı iş. Ben Eren Keskin'in konuşmasını beğendim. E, çünkü e, insan hakları e, odaklı bir konuşmaydı o hal uygulamalarıyla da sınırlamadan insan hakları ihlali konusunda barolara düşen görevi bence daha ayrıntılı olarak anlattı. Fikret Bey'in konuşmasını fazla yorumlamak istemiyorum. Böyle soyut bir konuşmaydı. Mesela bizi tanımlamadı. Benim mesela Bahri bir aradan sonra konuşma sormak istediğim sorulardan biri. Kim bu biz? Hani baro bizim olsun deniyor. Sonra biz siz kimsiniz diye sorduğumuzda oraya bir Hepimizin e, biz demesi için gibi diye bir yan cümlecik falan Beş eklediler. Beş üzerinden kaç yıldız verirsiniz? Fikret Efendim? Beş üzerinden kaç yıldız? Bir. Ya, Şaka yapıyorum. <gülüyor> Kesinlikle üç üç çok, veririm. Çok... Yapıyorum. E, şöyle üç veririm. Neden üç veririm? E, bunu daha önce başkan adayı olanlar, şimdi bu dönem yoklar isimlerini anıp da haksızlık ve tamam. cevap hakkı yaratmıyordum. E, bir başkan adayının kendisini müvekkilleri üzerinden tanımlamasını etik olarak eleştiriyorum. Yani ben Ama, şunun avukatıyım, bunun avukatıyım denmesini hı. doğru bulmuyorum. Peki, Hangi nedenle olursa olsun. Peki Hasan Kılıç, önce İlke Çağdaş Hasan Kılıç'ı ilk 10 dakikada büyük bir heyecanla dinledim. Çok coşkuluydu, çok dolmuştu ve salon o ne derse desin... E, ...büyük bir dinleyici e, kitlesi vardı hazır onu desteklemek için. Salonu ayağa kaldırdı. Turgut Kazan günlerini hatırladım. Turgut Bey de genel kurulu öyle kaldırdı. Ama sonra o kadar çok bağırdı, o kadar çok bağırdı ki... ...ve bir de parmak sallamaya başlayınca... Ee, topladığı puanların hepsini geri verdi. Heyecanı yüzünden kendisine 4 ya da 5 vermek isterim. Ama kullandığı yöntem konusunda 2'ye 3'e iniyorum. Zaten kendisine bunu bizzat söyledim. Yani bir yaralı kaplan gibiydin ve genel kurulla karşı kükredin. Kükremini ve heyecanını saygıyla karşılıyor. Üstelik de çalışmışsın. Bir proje önermen var. Hazırsın onu görüyorum ama hani niye parmak sağlıyorsun? Ve unutma ki yönetim kurulu içindesin. Ee, ve aktif ürriyein son 5-6 ay bir yıl önceki ayrışmaya kadar bu konudaki özel gerek özelleştirdi de bulunuruz demek Bence e, Ayrıca değerlendirmesi gereken bir şey Çünkü hepimizin yaptığı bunu Hasan Bey'den Hı. ayırarak şimdi söylüyorum. Bütün grupların yaptığı kol kırılır yeni içinde kalır diyerek grup içindeki, Tartışmaları grup içinde bırakıp bunun baroya ve mesleğimize yansıması ile ilgili şeffaflığı önlüyorlar. Yani ben Hasan Bey'in bu kadar ayrı aday olarak çıkmasını gerektirecek bir nedeni varsa bunu meslektaşlarıyla daha şeffaf olarak en azından bundan sonra da, e, paylaşmasını beklerim Başar Yaltı, Başar Yaltı e, benim için en az inandırıcı olan e, kişiydi ama internete girdiğimde konuşma metnini bulduğum tek adaydı e, kendisini disiplini e, yüzünden saygıyla buradan selamlıyorum Milliyetçi avukatlar e, grubu ama, Kaptan Yılmaz e, İ ...inandırıcı ha. değildi çünkü grubun bir... ...Kaptan Bey demin söyledim... ...katılımcılığa ve farklılıklarla bir arada olmaya... ...ideolojilerin değil... ...ideolojilerle ilgili... E, karşı değildi ideolojileri ama burada öncelikli olan e, adaletin dağıtılması ve mesleki e, sorunlar olmalı diyerek o birleştirici konuşmasından dolayı ve aday olmakta direnmesi gördüğü baskıları duyduk. Rağmen aday olarak varlığını sürdürmesi yönünden kutluyorum. Benim ben, en çok şaşırttan aday ben oldu. Ben hastaydım dinleyemedim ama bütün arkadaşlar farklı gruptan arkadaşlar. ...İMAG'ın... ...başkan adayının çok nitelikli... ...bir konuşma yaptığını... Yani ...avukat ve hukuk ağırlıklı... Evet, ...bir evet. konuşma yaptığını söyledi... ...ben şimdi Fikret'le ilgili... Onu ele, efendim, ele, şarkı... ...hayır eleştiri... ...yani Aynur'un değerlendirmesini... ...sonra yanıtlayacağım ama... ...isterseniz bir müzik arası veriyoruz... ...ondan müzik sonra devam ediyoruz... Mu? Se Cem'i unuttuk, e Cem Kayakal'ı e o zaman ben, e e e e Ru Ruk şöyle yapayım, ben benim seçtiğim diyorsun. özellikle e aslında Ruhi Su'dan sonra da hemen Edeviderun society vardı umarım o da çalınabilir. Ruhi Su insan ve emeği. Müzeğimiz müziğimiz ne olacak peki? Ee, efendim siz ondan sonrakinde sizi alacağız ama ben özellikle Ruhi Su'yu e, Gökhan, 28 yaşında bir, şey bir avukat ...4-12-2018 günü intihar etti. Takım elbisesini giyip ayakkabılarını cilalayıp e, Gökhan Vural Arı'nın e, kendi Facebook sosyal medyasında paylaştığı e, bir şiirdi. Ruhi Su'nun insan ve emek Buradan ona saygıyla gelsin Onun için çalıyoruz Bir sevgiyle geldi bahar Ne don vurur ne meyve verir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 ...duvarlarımda resim, çalgılarında müzik. Efendim. Rui Sudan, İnsan ve Emek şiirini dinledik. Buradan tekrar Gökhan Bural saygıyla anıyoruz. Onu hemen şeye geçmeden önce de şey de söylemek istiyorum. Söyleyelim bu, yine aradan yok. sonra söylüyoruz. 94.9 açık radyo da programına devam istiyorum. ediyoruz. Ve İstanbul Barosu'nun son seçimlerini bu seçimlerdeki adayları ve adayların birbirleriyle olan farklarını konuşmaya çalışıyoruz. Acemiliğimize verin efendim. Evet, yani artık yetişemiyoruz. Siz, çünkü. De, siz tecrübeli bir <gülüyor> e, kılıç haline gelmişsiniz. Bunu farkındayım <gülüyor> bugün. Aa, ya, bu hazır insan ve emekçi yerini dinledik. Gökhan Vural Arı ile ilgili olarak. E, diğer meseleye geçmeden önce çok büyük bir eleştiri geldi. Yani gencecik bir avukat takım elbisesini giydi. Ayakkabıları cilaladı ve intihar etti. E, ekonomik sebeplerle olduğunu söyleyenler ve itha edenler var. Öyle olmadığını söyledi İstanbul Barosu Başkanı ama... E, sosyal medya paylaşımlarında batsın bu düzeninize kadar e, çeşitli bununla ilgili paylaşımlar oldu fakat herkesin ortak şeyi şuydu yani neden bütün gruplar diğer gruplar Gökhan Vural Arı'yı baroların servis meselesi kadar vurgulamadı bu, bu kadar önemsiz miydi bu eleştiriye katılıyor musunuz yani e, sizin de aday olduğunuz grup bu konuda aslında üzerinde durdu da gözden mi kaçtı? Yoksa aslında hani bir öz eleştiri olarak da evet e, bu mesele çok yeteri kadar gündeme gelmedi mi? Ben bunun konuşulduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki e, bu avukat arkadaşımızın ölümüyle ilgili nedenler hani çok net olmamasına rağmen e, intiharın e, psikolojik e, sebepleri bellidir. Bunun hakikaten e, ekonomik sıkıntılardan olduğu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle çıkmaza girdiği bir koşulda gerçekleştiğine ilişkin haberler de var, bilgiler de var. Ama bu, buna değinildi. Fakat yaşadığımız, bugünlerde yaşadığımız hukuk ihlalleri ve adaletsizlik ihlalleri o kadar fazla ki onlara yeterince değinilmedi. Bana göre asıl eleştirilmez. Yani birçok... Ee, avukat arkadaşımızın intiharı kadar önemli e, ihlaller vardı. Tabi onlara yeterince e, kongrede değinilmedi. 10 başkan adayına 15'er dakikalık eskiden 20 dakikaydı. Zaman e, ayrıldı. Bu kadar önemli bir hukuk krizinin yargı çıkmazının bulunduğu süreçte asıl e, bunlara bile zaman ayrılamadı diye düşünüyorum. Yani şöyle bir kere e, Baroda oydaşmacı bir ruh hali yok Şeyde e, seçimlerde Yani e, rakipleri devirip Birkaç oy fazla alıp Bütün kurulları ele geçirme Fethetme baroyu ele geçirme mantığı olduğu için e, Kimsenin e, Bu tür e, acıları Çok önemsemediğini düşünüyorum Bahri Bey'in de söylediği gibi ee, hem on tane başkan adayı hem de ikişer tane onları denetleyen e, kişiler ki Çiğdem Hanım'ın destekleyen. destekleyen özür dilerim e, aday, konuşmacılardan dolayı herkese bir zamanı iyi kullanma derdi vardı e, bir de aslında bir şey göstermiyor mu yani aslında genç avukatların e, ruh halini ve içine düştüğü içinde yaşamak durumunda bırakıldıkları koşulları ortaya koyuyor ben sorunun sadece ekonomik kökenli olduğunu düşünmüyorum zaten ailesinde bir hassasiyeti varmış konuda da düzeltme yaptılar. Böyle bir durum, böyle bir gerçeklik yok dediler ama bizi asıl ilgilendirmesi gereken pırıl pırıl yeni eğitim almış hayatının başındaki gencecik bir insanın bir yığın ideali varken, amacı varken kendisini ait görememesi, kabul edildiğini ve değerli olduğunu hissettirememiş oluşumuz. Bu konuda hepimizin özellikle gençlere oynayan grupların belki yaşlar farklı davranıyor düşünüyorlardır açıkçası. Kıdemli diyelim lütfen. Ee, kıdemli, kıdemli yaşlı. Yani biraz... ben, ben dinleyicilerimiz için sadece özetlemek istiyorum. Aynen yaş yaşlı derken eliyle e, tam yanında oturmakta olan Bahri Bayram Belen'i işaret ediyor. İşte işin nedeni söylüyorum. Kıdemli. Kıdem başka bir şey. Yani benden daha yaşlı ama daha kıdemsiz avukatlar var. Bahri abi hem yaşlı hem kıdemli. O tabii <gülüyor> ayrıca konuşabilir. <gülüyor> Ama e, kıdem başka bir şey. Kıdem meslek içindeki bir şey, e, yaşlanma. Oysa ben yaşamın içindeki yaşlanmadan söz ediyorum. E, hem genç olup hem de meslek içinde <gülüyor> kıdemsiz olan meslektaşlarımızın ...tutulma, ekonomik olarak varlıklarını, e, bağımsızlıklarını koruyabilme... ...sonra da baro içinde insan ve temel kurucu bir birey olarak... ...değerli olarak kabul edilme konusunda bir sıkıntıları var. Bunu biz ciddiye almadığımız sürece kıdemli ve yaşlı meslektaşlarımızın ağzının açık kalacağı daha başka orantısal seçim sonuçlarıyla da karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bu genç avukatların içinde yaşamak durumunda bırakıldıkları gerçeğin hem var olan baro yönetimi tarafından hem de aday olup da şu an için yeni dönemle ilgili geleceklerini belirleyen grupların ya da iddialı bireylerin bu konuda konuşmaları, ciddi çalışmalar yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşımızın yaşamına son verme eyleminin bir kafa tutuş mu yoksa bir yorgunluk hali mi bilemeyiz ama bizim için... ...nasıl anlamlı olduğu... ...onun kendi bireysel gerçekliğinden... ...çok daha önemli... ...çok simgesel Hı. bir e, değeri var... İnşallah bunun değerini verecek... ...sorumluluk içeren çalışmalar... ...yaparız diyorum ve kendisini... ...yine saygıyla anıyorum Hı, burada ben de... Şimdi biraz... E, ...bu e, biraz sıkıştıracağımız... ...kısma e, gelelim... ...o, o zaman onda ben şunu söyleyeyim... E, ...yani e, Fikret İlkiz'in... ...Bara Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada... Ee, konuşmayla ilgili Aynur Hanım bir değerlendirme hı. yaptı. Yani üç numara verdi. Ee, bana e, Somut şey, bir şey olmadı hiç. Hayır. Bana, yani i̇lk bana, önce bir yıldız demişti daha sonra. sonra, şey, sonra. Edebiy bir konuşmaydı ama, ama somut değil. yıldız mesela iyi, hem grubundan hem diğer gruplardan bana gelip yani Fikret Bey'in ve diğer e, onunla birlikte e, konuşma yapan arkadaşların konuşma içeriğinin baro genel kurulunun niteliğini artırdığını söyledi yani Hı. hakikaten nitelikli konuşmalardı bence ama 15 dakikanın Hı. içine yani Türkiye'nin bu kadar hukuk bu kadar yargı bu kadar avukatlık mesleği ve bu kadar meslek örgütü yani barolar sorunlarını nasıl yerleştirebilirlerdi konuşmacılar sadece Fikret Bey demiyorum doğrusu bu cevaplanması zor bir soru ama herkes konuşacaktı e, Fikret Bey'in konuşmasının çok nitelikli olduğunu e, düşünüyorum. Evet soyut diyebilir. Çünkü somut olayları anlatmaya kalkarsak günlerce devam eder yani. Peki şimdi e, şeyi hepimizin barosunu yaratmak istiyoruz dedi mesela. Bu e. biz meselesine ben çok takıldım. Çünkü önce bizim, bizim, baromuz. Önce bizim baromuz olsun diye yola çıktık Hı. dendi. Kim bu biz? Yani bizim karşısında bir öteki koyuyorsun. Bir de bir son anda çıkarız. Biz başız. Çok açık. Yani ben de çok hatta açık. espri olsun diye biyo baro politik diye bir e, itamda bulunmuştum. Hani hem tahlik etmek e, konuşturmak için yani biz başız biz çıkarız sürükler, Siz de Bizim baronumuz ne demek diyorsunuz değil mi baron? Biz, e, e, yani biz, biz kimsiniz? Biz şu. Siz kimsiniz? Biz ben, ben onu <gülüyor> cevaplayayım. Bu, bu, bu, abi, bu böyle bir böyle... O, o soruyu soracağız çünkü ama bir aşamalı ben bu arada <gülüyor> suyunuz da bitmiş isterseniz hani tekrar şey yapayım <gülüyor> isterseniz su söyleyelim e, Siz, seçin, siz, siz beni sulu götürüp susuz getirirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Fikret İpkiz e, grubu ile ilgili olarak e, tabii ki hukuk politik sitesinde Haluk İnanıcı'nın baro seçimlerinde neden sizin yanındayım e, makalesi var. E, biraz Benim daha de size ayrıntılı, zor bir sorum var yalnız. E, ayrıntılı olarak. Benim de bu konuda size zor bir sorum var. Efendim e, bir sonraki programda davet edersiniz <gülüyor> soruyu sorarsınız. E, onu okuyabilirsiniz. E, o konuyla ilgili olarak daha geniş kapsamlı. Fakat ben şimdi e, ilk önce şeyi sormak istiyorum. Zor sorularınızı bekliyorum. E, efendim <gülüyor> zorluktan değil ama şimdi şöyle bir şey vardı. E, avukat Fikret ikiz Çağdaş Avukatlar, Özgürşi Demokrat Avukatlar bu grupların ortak başkan adayı olabilirdi. Ve bu konuda da ortak bir mutabakat oluşabilirdi. Fakat buna rağmen e, beş veya 6 avukat e, imzasıyla ayrı bağımsız aday olarak girdi. İlk önce bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Ben hemen e, zamanda dar olduğu için kısaca söyleyeyim. E, öncelikle e, yani Türkiye'de e, kan hükmünde kararnameler dönemi e, olağanüstü hal döneminde e, yapılan anayasa değişiklikleri, e, e, işte e, yasalarda temel yasalarda yapılan değişiklikler. Yargı içinde yapılan uygulamalar e, ve e, insan hakları ihlalleri e, için e, baroların sesinin çıkmadığı yerlerde, evet bu sizin biraz evvel söylediğiniz Çağdaş Avukatlar grubundan, katılımcı avukatlar grubundan, özgürlükçü, ...Demokrat Avukat grubundan... ...avukat arkadaşların... ...elbette diğer gruptan da birçok avukat arkadaşımızın... E, ...aktif mücadelesi vardı. Ve... E, ...bu... ...seçimlerde İstanbul, Ankara... ...İzmir gibi... E, ...büyük illerin seçimlerinde... ...baro seçimlerinde... ...bence e, bu grupların... ...yani bu kadar... ...yükü taşımak e, kabiliyeti olan... Ve emeği olan, heyecanı olan, e, bu somut ihlalleri gören arkadaşların görev alması esas olmalıydı. Ama e, hem işte katılımcı avukatlar grubundan, hem çağdaş avukatlar grubundan, hem de özgürlükçü demokrat avukatlar grubundan daha evvel birlikte girmelerine rağmen İstanbul Varosu seçimlerine bu dönemde bir atalet, bir durgunluk, bir ne yapacağını bilememek bir başkan adayı belirleyememe. Çünkü genellikle bir başkan adayı belirleyerek onunla beraber yol almak, seçimlerde mesafe kat etmeyi sağlıyor. Son ana kadar sağlanamadı. Ve biz aslında bir takım işte başkan Aynur Hanım olmak zorunda mıyız? Hayır, yani hayır, bir başkan hayır, çıkmalı hayır, ve dışından sürüklenmeli miyiz? Zaten belki de buna tepki var. Evet. Şimdi ben Eskidi belki bu. Ve ve Aynur Hanım'ın Aynur Hanım'ın söylediği gibi bir takım yaşlı avukatlar e, dediler ki biz bu tıkanıklığın önünü açalım. Yani Çag'ın şu anda başkan adayı çıkaramaması. Başkan liste konusunda tereddüde düşüp işte o güne kadar hep yarıştığı karşı grupta yarıştığı bu böyle devam edecek diye bir şey yok tabi. Yani o grup düşman grup değil. Hemen diyeyim. arayı ee, biraz daha şu tıkanıklığın önü açıldı mı e, sizce? Ama bir söyleyeyim. Ee, ve e, Çagın, Kavın, e, Ödavın e, bir başkan adayı olursa daha süratle bu seçimlere hazırlanabileceği konusunda bir ön açma isteği oldu ya da olmadı. Ama amaç buydu. Ve gerçekten e, amaç e, bu grupları birleştirebilecek bir yönetimle İstanbul Barosu'nda e, savunmanın, hak arama özgürlüğünün, meslek örgütü olarak hukukun, e, ihlal edilen Geri kalan ses çıkarmayan Kesimlerinin sesi olmak Böyle bir sorumluluğu almak Amacı yatıyordu ama Gruplardan bazıları Ve içinden birçok arkadaşımız Ki bunun içinde aynı Hanım da var Belki sizde varsınız Dediler ki ya bugüne kadar hep kav, çak Ödev toplanırdı Kimi başkan adayı kimi yönetime getirelim diye Konuşurlardı ondan sonra bir başkan adayı Çıkar ve o desteklenirdi Ama seçime işte 20 gün kala böyle bir şey yoktu. Bu e, tıkanıklığı açmak için amaç buydu. Ve denildi ki yani mevcut baro yönetimleri, mevcut baro yönetimleri, kanun hükmünde kararnameler döneminde, e, o hal döneminde, e, yargıda e, büyük haksızlıkların olduğu dönemde, doğru karar veren yargıçların ve savcıların en hafifiyle sürüldüğü bir dönemde. Doğru e, karar ve e, hukukçuluk yapan e, bu kişilerin çoğuyla ilgili hemen arkasından dava açılıp e, ihraç süreçlerinin yaşandığı dönemde yani yargının üzerine bu kadar baskı yapıldığı dönemde dün yazdıklarından ve söylediklerinden dolayı haklarında hiçbir soruşturma açılmayan, yargı uygulamasından dolayı böyle bir şey yapılamayan yazar, gazeteci, muhalif, sendikacı, insanlarla ilgili dava açıldığı, işte birçok akademisyenin içeriğini tartışmıyorum ama birçok bilim insanının, erkek ve kadın bilim insanının üniversitelerden atılıp haklarında terör propagandası yaptı diye dava açıldığı dönemde, ee, avukatların tutuklanıp avukatlarla ilgili şiddetin e, bo, e, tavana vurduğu dönemde e, ve yargı yargıçların yani ben yargışlarım tek tek demiyorum ama yargıçların üzerindeki baskı nedeniyle anayasa mahkemesinin verdiği kararların uygulanmadığı bir dönemin hukuksuzluğunu ses çıkarmayan baro yönetimleri döneminde bunları anlatacak bir grup oluşturulmalı düşüncesindeydik. Çünkü bu dönem, bu dönem eğer bu kadar hukuksuzluk, yargı üzerindeki bu kadar baskı şiddet, baskı falan değil, şiddet yargıçların üzerindeki baskı, savcıların üzerindeki sindirilmişlik üzerine barolar konuşmayacaksa, bu tarihi dönemde konuşmayacaksa bu bir, bir daha hiçbir bu, Peki, bu, savunma örgütleri konuşmasın. Çok fazla soru geliyor. Evet. Evet, doğal olarak da da sormak istiyorum. <gülüyor> Ama evet. sizin evet, genel kurul konuşmasını bence Bahri Bey yapması gerekiyormuş galiba. Bence Güzel. başkan adayı da Bahri Bey'le. <gülüyor> <da>. Yok böyle, <gülüyor> böyle böyle beni kandıramaz Şimdi ben şey bir kısaca bir sürü bir iki şeylerde de bir tanesi o tıka, tıkanıklığın önünü açtınız mı? E, tıkanıklığın önü açılmadı. Elbette açılmadı. Niçin açılmadı? Bu e, buradaki bu kararı veren Hı. ve bu adaylık için sorumluluk alan arkadaşların şekli hatalarından da olabilir. Hı. Ama birlikte hareket etmelerinin doğru olduğunu düşündüğümüz çak, ka ve ödavdaki arkadaşların esasın önüne yani mazurufun önüne zarfı koymalarından da olabilir. Peki, yani e onlara haksız demiyorum ama onların da yani esasen çok önemli bir e, birlikteliğin, çok önemli bir e, sorumluluk üstlenmenin e, önünü e, bugüne kadar çok içi doldurulmamış bir şekilde e, eleştirmeleri e, önümüzün açılmasını engelledi. Yani. Peki ben Arapası Aynur Hanım'a vermeden önce e, bir iki tane soru var Avukat Ekin Bilanoğlu'ndan gelen e, bir de Avukat Ercan Kanar'ın yazısında. ...bir tespiti var, onunla iyi ki soru... ...hemen sorayım, ondan sonra pası size vereyim... ...bu arada zaten suyunuz zaman bittiği zaman... ...hemen, hemen <gülüyor> evet yetişmeyebilir... <gülüyor> e, ...lütfen şey yapın... E, ...tabii su Yap. isteyebiliriz Benim hemen şeyden... Evet. E, ...şimdi mesela bir sonraki seçimlerde... ...avukat kin, e, bir sonraki seçimlerde... ...birleşme olur mu... ...eğer bir birleşme olursa da bu hangi gelenek üzerinden... ...çak geleneği üzerinden mi olur... ...yoksa artık bu gelenek yoktur... ...bitmiştir, yeni bir şey mi inşa etmek gerekir e, şeklinde bir sorusu var. Ne dersiniz? Tabii ki buna ben karar veremem. Bunu yine bu gruplar e, birlikte konuşarak karar verecek. Çünkü bu seçim süreci bu gruplar arasında, bu gruplar içindeki çok deneyimli avukatla arkadaşlar arasında diyaloğun koptuğu e, konuşamamazlık veya konuşma kaplarını kapandığı bir süreç değil. Yeniden konuşacağız. Yeniden bu gruplar böyle bir ittifak şeklinde mi yoksa ayrı bir e, anlayışla mı yoksa işte yine ön seçimle mi yoksa e, belli grupların önerdikleri adayların onaylanıp onaylanmaması şeklindeki bir seçim süreciyle mi olacak ona karar vereceğiz. Peki, Ama diyor. asıl olan şu, evet. asıl olan şu, bütün bu gruplardaki savunmaya. Savunma örgütüne, hukuka ve adalete ve yargının içinde bulunduğu bu tıkanıklığa duyarlı olan arkadaşların bir araya gelerek e, baroda söz sahibi olmasıdır. Peki, Yoksa iki... şu grup, bu grup, şu atlı bu atla çok önemli değil. Son iki soru. E, Avukat Fikret İlkiz grubu diye veya e, Aynur Hanım neydi ismi ben kaçırdım. Oku. Ee, neydi grubun? Bizim baromuz lafı hayır hayır Önce Yo, Hukuk bir, mu dediniz? Önce Hukuk bir grup ismi oldu. Avukat fikri ilkiz grubu değildi. De, ne grubu? Önce Hukuk dediniz galiba. Önce, önce, önce Hukuk Önce Adalet. Önce Hukuk Önce Adalet e artık böyle bir grup var mı? Hani belirli bir sadece bu seçimlerde. Seçim için bir şeydi. Tamam. Bir de bir de Aynur Hanım'ın söylediği çok önemli bir laf var. Bizim baromuz diyebilmek ha, evet, için. Tam, şimdi, şimdi ben hemen şimdi, pasırtacağım. Şimdi, Bir tane de Ercan Kanar'ın da sorusunu tamam, hemen sorayım. Şimdi bizim baromuz meselesi çok düşündük bunu. Evet. Şimdi önce ilke önce ilke diye bir e, sivil toplum kuruluşu var. Bunlar aday gösteriyorlar. Sonuçta ne oluyor? Evet. İstanbul Barosu'nun yönetimi oluyor. Önce ilkeden olan avukatların da işte Kav grubunun da Çak grubunun da Ödev grubunun da, herkesin e, yönetimi oluyor. Fakat bu farklılıklar olduğu için herkes işte daha çok kendi grubundan insanları barodaki staj eğitim merkezlerine komisyonlara çağırdığı için bunun yanlış olduğunu İstanbul Barosu'ndaki herkesin bu yönetim seçildikten sonra evet benim de barom ...bizim de baromuz burası... ...diyebileceği bir baro olsun anlamında... ...yani her avukatın... ...İstanbul Barosuna kayıtlı her avukatın... ...bizim baromuz, benim barom... ...diyebileceği bir baro olsun... Anlamında bunu söyledik. Ben burada yönetici hazını hiç yaşayamıyorum. Çünkü siz yine koltuğu ele geçiriyorsunuz. Ee, şeyle Pardon, mesela bu söyledikleri Hemen. de e, ayrıca değerlendirilmesi Belli ki birka birkaç program gerekiyor. yapmamız gerekecek. Ben Birokoğlu'nun e, ekibinde değilim ama evet. iki dönemdir merkez başkanlığı yapıyorum. Yine e, muhalefette kalanlarında e, konuşabildikleri baro meclisi var ama baro meclisi toplantılarına bakarsanız hiç amacına uygun işlemiyor katılım da yok ama ya da muhalif gruplardaki arkadaşlar önerme sunuyorlar sonra onları merkezlerde gündemimize aldığımızda gelip çalışmıyorlar böyle de bir durum var yani evet. baro seçimini kaybedince baroya gitmeme küsme çalışmama geleneği de var bu anlamda bu bugün bu grup olur yarın başka bir grup olur baroda ayrıca kültürel olarak ...tartışmamız evet. gereken bir soru. Peki son olarak Ercan Kanar'ın... ...ben hemen pısırtım ondan sonra, tabi size, hemen ondan sonra... size zaman kalmadı aslında. Onu da çok Beş kısa cevaplarsınız. Son söz sanığındır, son sözü Bahri Bey bırakırız. <gülüyor> Öz, yani özgürlükçü... ...söylem noktasında... ...bunun tek yüklenicisinin... ...genel konuşmalarında özgürlükçü demokrat... ...avukatlar olduğunu... ...diğerlerinin ise ortak olarak... ...gelene kadar altında aslında... ...bir ortak vurgu yaptığı... ...özgürlükçü olmadığı... Ee, yine hak ihlalleri noktasında çok geniş bir hat kuramadığı geleneği geleceğe taşıyalım saraylar başkasının adiyeler bizimdir avukat iktidarı gibi söylemlerin sorunlu olduğunu e, yazısında tespit ediyor e, ve özellikle bütün grupların ortak e, olarak da e, Mustafa Kemal Atatürk e, ismini vurgulaması hukuk konuşmaları içerisinde bunu da bir eleştirel şey yapıyor. daha çok hak, hak ve özgürlükler ekonun kurulamadığını söylüyor. Sadece kısa olarak buna ilişkin söyleyeceğiniz bir Gerek şey var mı? Her arkadaşımız biliyorsunuz çok tecrübeli bir arkadaşımız çok deneyli bir arkadaşımız e, ve e, çok sıkıntılı davalarda çok zor davalarda savunma görevi yapmış bir avukat arkadaşımız başı dik olan bir arkadaşımız ancak buradaki e, yazısı bana göre bir baro genel kurulunun programı olmanın ötesinde ee, pozitivist hukuktan ideal hukuka giderken olması gereken hukuk uygulamalarının ve hukuk e, spektrumunun çerçevesini belirleyecek bir felsefi e, kurultay e, içeriğinde bu şey. Yani siz burada e, bugün 17 tane avukatı tahliye edip ertesi gün Aynı heyetin bunları tutukladığı bir süreci yaşarken bugün e, milletvekili olup sadece ifadesini almak çağı, için çağırdığınız insanları haklarında mahkumiyet kararı verilmiş olsa bile bunu infaz edemeyeceğiniz bir anayasal düzen içerisinde yılları aşkın tutuklu tutulan e, milletvekillerinin yaşandığı bir dönemde avukatların e, avukatlık yaptıkları için tutuklandığı bir dönemde siz bunları yani tartışmaya kalkarsanız hiçbir avukatın 15 dakikada bunu başarma imkanı yoktur. Aynur Hanım. Yani ben iki konuya bir kere şunu söylemek istiyorum. Son Bütün adaylar 3-4 dakika. 2 dakika. Bütün adaylar iki. hukuk devletinin yerle eksen olduğunu, yargı bağımsızlığının bittiğini, barolardan daha çok ses çıkması gerektiğini ve baronun sokağa da Sokağa ve adliyeye de hakim olması gerektiğini, orada da etkili olması gerektiğini söyledi. Sokağa çıkma derken kamuoyunun e, herhalde, görebileceği bir alana çıkmak. Tabii ki çıkmak. hukukçuya uygun yöntemler nedir o ayrı bir tabii yöntemsel tartışma. Zaten sorunumuz yöntemle ilgili ama Elen Keskin'in konuşmasındaki en önemli fark, Ümit Bey de az önce söyledi, resmi ideolojiyi eleştirememe, resmi ideolojiden kopamama ve erkek egemen yaklaşımın hala öz eleştirel olarak... Ee, içimize, e, da, da, içimize da, e, alamadığımız ve orada... E, Fakat e, milli eğitimde bir, bu kadar e, böyle e, dini bir müfredat yapılırken bu kadar böyle gerici bir eğitim sistemi kurulurken milletin Atatürk ve layıklık diye çığlık atmasını da bu tepkisel e, durumu da e, yani biraz biraz anlayışla karşılamak lazım ama bu zaten Tabii ki başka bir yöye şey. bir tepki. Şu evet, anki siyasi iklimin şey uygulamalarına bir somut tepki bunu hepimiz anlıyoruz ama buna rağmen hukukçuların insan hakları odaklı ve her bireyin elbette, elbette. değerli olmasıyla odaklı yani Eren Hanım'ın konuşması çok değerli... ...çok nitelikli... ...zaten e, Eren Hanım'dan başka bir konuşma beklemek Çildim mümkün değildi... Şimdi da haksızlık ediyoruz... ...gerçi Gökhan Ahi'ye de haksızlık ettik... ...onun ne dediğiyle ilgili de fazla konuşma fırsatı olmadı... mı? anlaşılan devam edecek... Biz, ...biz devam, de, biz devam etmemiz gerekecek gibi gözüküyor... ...ama... E, gelecek çağırırsın. sefer daha hazırlıklı geleceksiniz... ...ben gelecek program şey... ...mazeret bildiri... <gülüyor> ...korkmamak gerektiğini... ...hukukçunun casur olması gerektiğini... ...zaten pek çok aday dile getirdi... ...şimdi reklam olmasın isim vermeyeyim... Ama... Ama Çiğdem Hanım'ın seçimden sonra yaptığı bir sert uyarı var. Baro seçimlerinde mangalda kül bırakmayanlar diye başlıyor konuşmasına en hukukçu en hukuk savaşçısı, en adalet aşığı, Az en kaldı. meslek dayanışmacısı en casurlar diyor ve sonra korkak olmak ve iki yüzü olmakla baro seçimlerinden sonra ne yapacağınızı göreceğim diyerek pasif olmakla e, eleştiren hatta suçlayan bir dil var dolayısıyla ben dün kendisiyle yazıştım, Eren'le de yazıştım olabildiğince bundan sonra böyle bir süreç izleyebiliriz. Fikret İkiz dahil bütün başkan adaylarımız buraya gelirler ve süreci kendilerince değerlendirirlerse ama seçim bitti artık seçim Zaten yanlış yöntemlerle yanlış psikolojiyle e, yaşanıyor. E, belki bundan sonrası için Türkiye için e, insan hakları için e, neler düşünüyoruz onlardan bahsetmek ve baroya bunun nasıl yansıtılacağıyla ilgili. ...görüşmeler yapmak daha doğru. Evet şimdi süremiz doluyor. Ben herkese versek mi? Herkese ver her daha her mı hoş olacak? Yok, bize, bana ben bittim bu herkese kadar. Herkese teşekkür edeceğim. Sana, sana Ama sana. şu anda İstanbul Barosu Yönetim Kurulu... ...İzmir Ankara belirlendi. Biz şimdi İstanbul Barosu Yönetimini... ...kutlayalım buradan. Ve, desek ve, ve hukuk için, savunma için... ...yargı için, bağımsız... ...ve tarafsız yargı için... Müdahale edilmeyen siyasi otoritenin müdahale etmediği bir yargı için daha aktif, daha etkin bir savunma örgütü olarak çalışmalarını dileyelim, başarılar evet, dileyelim. Yani Mustafa Kemal'in askerleriyiz şiarından öte. İnsan hakları için, hukuk devleti için İstanbul Barosu'na kayıtlı bütün avukatların e, korunması ve dolayısıyla toplumun hak arama özgürlüğünün korunması için daha cesur olmaya e, baromuzu davet edebiliriz ve bize düşen de bir üye olarak destek olmaktır diye evet. düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben, ben teşekkür ederim. Bir daha çağırırsınız, davet evet. eder misiniz? Canım canım yani biraz hızlı bu... kolay atlattık. Tekrar yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak için e, hoşça kalın diyoruz. Müzik